Musa'nın kavmi onun Tuğra gitmesinin ardından zinet eşyalarından böğürmesi olan bir buzağı heykeli yaparak ilah edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? Böyleyken onu ilah edindiler de zalim kimseler oldular.